وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرْدَ عَرْبَهُ مُنِيباً إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لله وَجَعَلَ Kul bi qalila min ashabin İnsana bir zarar dokunduğu zaman ona samimane yönelen bir kimse olarak Rabbisine dua eder. Sonra Allah kendi tarafından ona bir nimet verdiğinde daha önce ona dua etmekte olduğunu unutur da insanları onun yolundan sattırmak için Allah'a ortaklar koşar deki ki biraz eğlene dur. çünkü sen cehennem ehlindensin annen <gülüyor> huve kâlitun ânâ elleyli sâciden ve kâimâ sâciden ve kâimâ yâhverul âkhiret yâhverul âkhirete ve yârjuu rahmete rabbih ulmel yâstevilladî İzlediğine la ya'lamun İnnemâ Yoksa gece saatlerinde secde eden ve ayakta duran samimi bir mümin olarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan ve Rabbisinin rahmetini uman o kimse, kafir olan kimse gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak selim akıl sahipleri ibret alır. Oy ay be! Delmedin Rabbiniz buyuruyor ki Ey iman eden kullarım Rabbinizden sakının Bu dünyada iyilik edenlere Ahirette de iyilik Cennet vardır Çünkü Allah'ın arzı geniştir O gün ancak sabredenlere Mükafatları hesapsız olarak verilecektir <gülüyor> Muhammed De ki Şüphesiz ki ben dinde O'na karşı samimi bir kimse olarak Allah'a kulluk etmekle emrolundu. <gülüyor> Ve tebliğ ettiğim her şeye teslim olanların ilki olmakla emrolundu. <gülüyor> De ki, doğrusu ben Rabbime isyan edersem deşe pek büyük bir günün azabından korkarım de ki ben Allah'a dinimde ona karşı ihlaslı samimi bir kimse olarak ibadet ederim Artık siz ondan başka neye isterseniz tapın. De ki asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin, İşte o apaçık hüsran budur. Onlar için üstlerinden ateşten tabakalar, altlarından da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım öyleyse benden sakının. Tagutan Allah'ın yerine tutulan şeylerden onlara kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince... Onlar için büyük bir müjde vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. <gülüyor> Onlar ki sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. Ve işte onlar gerçek akıl sahiplerinin ta kendileridir. O halde üzerine azap sözü hak olmuş kimseyi, ve bu sebeple o ateşte bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın Lakenillelî nekta min min fakat Rablerinden sakınanlara gelince, onlar için köşkler, onların da üstlerinde bina edilmiş daha yüksek köşkler vardır ki altlarından ırmaklar akar. Bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden dönmez. <gülüyor> <gülüyor> Görmedin mi? Şüphesiz ki Allah gökten bir su indirdi de onu yerdeki kaynaklara koydu. Sonra onun da renkleri muhtelif ikiler çıkarıyor. Sonra kurur da onu sararmış görürsün. Sonra da onu bir çöp yapıyor. Şüphe yok ki bunda akıl sahipleri için gerçekten bir nasihat vardır. Es-semâ'u rahallan musdiruhu li islâm fehuve ala nurir rabbi fe veilu lil qasiyati O halde Allah'ın kalbini İslam'a açıp da Rabbisinden bir nur, bir hidayet üzere olan o kimse, küfründeki inadından dolayı kalbi mühürlenen kimse gibi midir? Öyleyse Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ماذا يتقشعر منه فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Allah sözün en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın hidayetidir onunla hikmetine binaen kendi lütfundan dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi de kendi isyanındaki ısrarı yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek olan yoktur. O halde Kıyamet günü yüzü ile azabın kötüsünden, onun şiddetinden korunmaya çalışan kimse, azaptan emin olan kimse gibi midir? Ve zalimlere tadın kazanmakta olduklarınızın vebali denilir. Kezebel lezine min kabilihim fe etâhumu'l-adâbu min haytuna Onlardan öncekiler peygamberlerini yalanladı da hatırlarına gelmeyen bir yerden azap kendilerine geliverdi. <gülüyor> Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Elbette ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ, مَثَل, مِنْ كُلِّ, مَثَل, مِنْ كُلِّ مَثَل, لَعَلَّهُمْ يتذكرون. ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misalden getirdik. Umulur ki ibret alırlar. قُرْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ زِيْعِ وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki sakınırlar. Baradallamet alrajulan fihi Saltanatında hiçbir ortağı olmadığına dair üzerinde hak sahibi olduklarından birbirleriyle çekişip duran ortaklar bulunan bir adam, bir köle ile sadece bir kişiye ait olan bir adamı, bir köleyi misal getirdi. Bu ikisi misalce bir olurlar mı? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. <gülüyor> Muhammed Şüphesiz sen de ölecek olan bir kimsesin Onlar da ölecek olan kimselerdir Sonra muhakkak ki siz Kıyamet günü Rabbinizin huzurunda Birbirinizden davacı olacaksınız